Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Elhamdülillahi ve salatü ve selam ala resulina Muhammedun ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Allah ya mu'in, ya hannân, ya menna, ya kerîm, ya gafûr, ya rahim, ya rahman. El faslü's sâlis, 3. bölüm ne hakkında? E innel ulûme muakkabü ilimler اِنَّمَا تَكْثِرُوهُ ilim peki artış kaydeder. حَيْثُ يَكْثِرُ عُمْرًا Nerede? Hangi bölge ve mıntıkada? Yani ilmi, bilimsel, teknolojik yani tek kelimeyle medeniyet terakkisi varsa, medeniyetin artışı, toplumun hayat seviyesi standardı yüksek ise oralarda ilim nedir peki? Daha fazladır. Bu sosyolojide bir kaydı bu. Yani medeniyet paralelli demek ki ilim artışı. İlim artışı e, medeniyetin e, artışına paralel girişim gösterir. <gülüyor> Aynı manada e, medeniyetin büyümesi demek ki umranın e, çoğalması e, oranında ilimde ne yapar? peki gelişim kaydeder. Bunu anlatacağım diyor. E, bugün şimdi bakıyorsunuz yani gündelik Yaşam konusunda, hayat tarzı konusunda batılı devletler yani diğer devletlerden çok daha ilerli Japonya, ondan sonra bir Güney Kore, ondan sonra işte Amerikası, İngilteresi, Almanya vesaire falan filan e, ne oluyor? E, yani medeniyet diyelim işte yaşam seviyesi, çıkası bakımından çok çok ileride olduklarından ama haklı bir girişim ama aksı bir girişim o ayrı bir olay çünkü birisi diyelim işte e, yani acaba semenemenlerde ise kalma besleniyorlar, hırsızlıkla ayak duruyorlar ama şimdi öyle veya böyle onun kaynağını araştırmadan konuşacak olursak medeniyet nerede peki Hı -hı. atılım gösteriyor nerede çoğalım gösteriyor orada ilim ve bilim çoktur Amerika'da şu an mesela 6.000'e yakın üniversite var Japonya'da e, 2.600 sene üniversite var ee, Almanların ona göre, Fransızların ona göre vesaire. Ee, i̇lme kim daha fazla yatırım yapıyorsa yani orada medeniyetin terakkiyeti daha fazla. E, medeniyet ettiği oranda bakıyorsun, ilmi güç, ilmi hamle daha yüksek çapta oluyor. Clinton döneminde Amerika bütçesi bir e, darboğaza girdi. Yani ödeme e, açığı var, neticede üniversite araştırma merkezine sataş çıkardılar. 10 katlı, 20 katlı bir bina. Diyelim bir, iki, üç, dört, beş araştırma merkezi. Ve bu araştırma merkezleri kimse alamadı. Çok yüksek rakam şekiller Ve sadece Japonlar aldı. Bu araştırma merkezleri şunu yapıyor. Dünyada kim, nerede, şu an, hangi ilimde, hangi konuda ilmi araştırma yapıyor? Onlar merkezler orada takip ediyorlar. Mesela diyelim ki 200 bin kilometre yola dayanıklı bir kamyon lastiği yapmak istiyor Amerika. Bu konuda peki araştırma çalışma yapan var mı? Bir bakıyorlar, ah şu an beş kişi bunun üzerine çalışıyor. Birisi Amerika'da, birisi Güney Afrika'da, birisi İtalya'da, birisi Rusya'da, birisi diyelim mesela Japonya'da. Tamam. O <gülüyor> merkez <gülüyor> e, bunları takip alıyor. Bu üç adamın. Çalışmaları bitiyor mu? Bitti. Ondan sonra beş adamın çalışmasını bir araya getiriyorlar. Bakıyorlar, biri öbürünün tekrar mahiyetinde bilgi var mı yok mu? Yani varsa mükerreleri çıkartıyorlar, beş kitabı tek haline getiriyorlar ve 200 bin kilometreye dayanıklı kamyon lastiği yapıyor Amerika, şey Japon Netiyle, diyor ki üstüne made in Japon diyor. Japon Bütün ilimlerde böyle gidiyorlar. Yani çok çok çok güçlü bir, bir yani bilimle ve bilişim ağı kur, kurmuş vaziyetteler. E bugün bakıyorsa şimdi dünyaya uyuyor. 6. filoda, adam öyle bir, bir, bir donanım yapmış ki, 6. filo, yani 3 sene karaya asgari çıkarmasa denizden sürekli atı çalmıyor. Yani yürüyen bir şehir, düşün. İçinde diyelim işte 3 tane kadar bir var, bir geminin içerisinde. Ha bu dışarı ne var? Alay hepsi onun içerisinde var. Bunların hepsinin mühendislik hesapları var değil mi? Ağrı bu kadar yani yattığı yer alan yapmıyor ki adam artık yani en hızlı çalışan neyse o sisteme çalışıyor. Bugün sana sattığı silah, ona buna verdiği silah var ya, tahrip edebileceği silahdır o. Hiçbir devlet başka bir devlete tahrip edemeyeceği silah satmaz. O zaman ha, Ben sana silah veriyorum Türkiye'ye ebni e. Sana verdiği silahla var ya en fazla Yunan'da savaşırsın. Sen. Amerika'da savaşamazsın kesin. Bugün bu tarafa kullandığı silah, yani ikinci derece, üçüncü derece silah var, kullanmadığı silah var. Yani Bu, bu, bu teknoloji oluyor da, onun mühendisliği var da, demek o sahada nasıl bir ilim yakaladıysa, aldı başka bir adam. Daha neler neler neler neler neler yani. Şu kadar bir metaller diyelim, ee, işte yeni çıktı onlar, şu kadar metal bir bilgisayarın disketlerinde bulunan bütün bilgileri aktarabiliyorsun. Elinde böyle efendim yani şey gibi, maskot gibi sallaya sallaya gelsin. Bir bilgisayarın tüm kapasitesi o metalin içerisinde. Bir yere gittin bilgisayarın bulunduğu icabında, evindeki bilgisayarın o bilgi almak istiyorsun, sokuyorsun orada şey, bilgisayar gibi bir şeyi basana, askıla besini alacağın, gezekran ekran vesaire. bu araya girdi. Hele hele Hindistan'da işte bir önce birbir ikinci Hindistan dedik, yani bu. Bilgi yazım ve yazılım şeyinde, e, sahasında Hindistan çok önde. E, kim arkadaş uğraşıyorsa, <gülüyor> tamam mutlaka yani eğer ilimli terakki varsa otomatikman medeniyette terakki oluyor. Medeniyette peki terakki olduğu ilinde gidiyor. Al Sultan Fatih dönemi. Bir o döneme bak, ondan sonra gel bir de ondan sonra son döneme bak. i̇bn Haldun bunu efendim yani kaide-i ictimai olarak söylüyoruz. Sosyolojin temel kaydesi bu. وَاسْسَبَبُ ف۪ي ذَلِكَ Peki, ilmin çoğalması, medeniyetin peki, kumranın peki, çoğalmasına paraleldir. وَاسْسَبَبُ ف۪ي ذَلِكَ Buradaki sebep nedir? اَنَّ تَعْمِيمَ ilmin, İlim öğretim sistemleri var ya, Kemal قَدَّمْنَاوُ Daha önce söylediğimiz gibi, مِنْ جُمْرِتِ Bunlar beceri ve sanat, kabirinden şeylerdir bunlar. Vasım bu fizalık ki in taalim el ilmi ki ma qaddamna ve qad kunna qaddamna yine bizdan söylemiştik. Fakat kunna qaddamda en sanayi sanatlar hmm. yeniden yeniye peki bütün gelişmeler vesaire. Me sanaya imma tekso fil amsar. Onlar köylerde değil ya yani nüfusun birikim kazanmış olduğu merkezlerde bu Mustafa Sabri Efendi rahmetli Malkıfı'l-Ahl ve'l-i'lim ve'l-Rabbi'l-alem ve'l-ibad-i'l-murserîn de birinci ciltte e, o işte Mısır da yazmış da kitabı diyor ki Mısır'ın ezheri diyor, Fatih Medresesi diyor. İstanbul diyor. Bakıyorsun eğer şeyden ortadan gelen seyyahlar, turistler, adamlar vesaire gelen İstanbul'da kalıyor, başka yere gitmiyor. İstanbul Osmanlıydı. Osmanlı, o hani İstanbul demek, Beşittir Osmanlı Devleti demektir bir İstanbul tek başına Osmanlı medeniyetini yansıtacak kadar birikim sağlamış bir memleket idi. En büyük şehir. Köylerde ne olacak peki? İşte o kadar. Ne oluyorsa. Bir yerde köyler mezardır senin anlayacağın. Peygamberler bile insanların yerine daha fazla birikim sağlamış olduğu bölgeleri göndermiştir. Ben köye gideyim. işte köyde ben ilim yaparım mesela. Ne yaparsın orada peki? Yapsan da peki ee, sahir yerlere paralel ne yapacaksın peki? Bir şey yok. Peki, fakat künne kaddemne enne sanayi innama tekstur fil emsari. ve ala nisbeti Şehirlerin peki, kalkınma ve hamleleri oranında peki, umranaha, peki, hangi konuda yani? Fil kesretin, çokluk, vel kılletin, azlık ve, yani, o şehir ne kadar mesela kalabalıksa ne kadar mesela kalabalık az ise wad'adara ondan sonra medeni yapısı wad'dar ondan sonra lüks vesaire falan filan ne, ne miktar oluyorsa tekun nisbetu sanayi fil cu'dwa kesra orada peki sanatlarla ne oluyor ondan sonra iyilik ondan sonra güzel ve çokluk noktasında aynı şeyden yani. eşe bir şey yok niye lianhu bunlar var ya bu yani <gülüyor> evet, ''Umraniya fil kesre vel kılle vel haddara vel talaf'' ''Peki, deyennev bütün bunlar der, emrun'' Bunlar öyle bir durum ki zayidun, artı durum bunlar. ''Alel maaşî'' Gündelik mesela, yani diyelim ki mesela lüks yok, o yok, bu yok vesaire. Asgari hayata, tamam mı? Ee, artı olan durumlar bunlar diyor. Asgariyet ne? Bir tane ineğin olur değil mi Burhan ondan sonra kuzun olur, tavukların olur. Gündelik yiyeceğini çıkarısın. şudur bu da tarlam, bağım, bahçem, ekersin mesela. Aa bu maaştır bu. Ama bu bahsettiği ondan sonra fedaret, teref, bilmem ne vesaire. Bunlar diyelim işte, e, la", yani asgari hayat seviyesi üzerinde girişmeler bunlar diyor. Daha öyleyse femeta yani yani femeta, femeta" zade yani فَمَتَا <tese> فَضَلَتْ Ne zaman ki artış olursa, artarsa ne? اَعْمَالُ اَهْلْ عُمْرَانِ Efendim yani medeni insanların e, iş çalışmaları, uğraşları اَنْ مَعَاشِهِمْ Gündelik zaruri hayat sandalinin üzerine katlama yaparsa, yaparsa فَمَتَا فَضَلَتْ اَعْمَالُ اَهْلْ عُمْرَانِ اَنْ مَعَاشِهِمْ O zaman ne olacak peki? اَنْ صَلَفَتْ e, ile ma wara'il ma'ash gündelik yaşamın ötesine yönlenecektir minat tasarrufi evet insanlariyet yani a'mad el عمران o yani medeni olan insanların peki amelleri yönlenecektir nereye ila warail ma wara'il ma'ash gündelik yaşamların peki ötesine peki mavera'il ma'ash nedir ibaret ana yani, tasarruf i khasiyet insani İnsanın saygılmış olduğu hasa isim peki ee, artması, hususiyetlerdeki hus tasarrufu yani insan ufku senin anlayacağın insanı insan yapan temel değerlerde mutlaka peki ne olacaktır? Bir artış olacaktır. Bu da bir kaydedir. Peki şimdi bizden ne var peki? Tamam ben bugün gün, gün bugün, günümü kurtardım ben. Peki yat aşağı. Hayır arkadaş olmaz olmaz. Bak ilahi kanun böyle. Eğer gündelik yaşantının üzerine artık bir şey koyabiliyorsan iş tamamdır. Resul-i Ekrem'de buyuruyor. <gülüyor> Peki. Bu iki güne bir olan ziyandadır. Bu günü dündel eksik olan menundur buyuruyor. Yusuf'a Karada Karadağ'ın vaktu innel muslim diye bir kitabı vardır. Böyle var ya, gözüne böyle sürme yapacaksın onu. Zaman tanzimi olmayan hiçbir insan davası yoktur. Zaman disiplini olmayan bir insanın neden asla ve kapağı yapacağı bir şey yoktur. Önce zaman konusunda disiplin. Resulü ekleyin La tezâlu kadem-i abdîn yevmel-kıyâme hattâ yus'el an arba' An umrihi fîmâ efnâhu Ve an cesedihi fîmâ eblâru Ve an ilmihi ma mâdâ amilebihî Ve an mâlihi m'neine iktesebehu fîmâ enfekahû اِذَصَبْ عَنْ عَمْرِهِ فِي مَا اَفْنَاهُ Var mı böyle bir zaman tanzimiz mesela? Ha burada mesela mütevazı bir çalışma yapıyoruz. Diyelim mesela ilk mesela beş yılda ne hedefliyorum ben? İkinci beş yılda ne hedefliyorum ben? Üçüncü beş yılda ne hedefliyorum ben? Burada ne sözler var, ne sözleri? Hadi doğru ya. Orada arada işte buradan bir kız, ondan sonra hadi bakalım bir bağ bahçe, ondan sonra işte iki tane tavuk, üç tane kuzu vesaire, bir bahçe vesaire ya da aşağıya. Burada var. Kerem albubu'nun adetler, ila ben adetler. Ben böyle yaparsam, Allah beni belamı versin. Ben böyle yaparsam, beni vurmazsanız hakkımız haram olsun. Din bu değil arkadaş. Din bu değil arkadaş. Din bu değil arkadaş. Ama şu son yetmiş yılda böyle olduk biz. Her türlü mukaddes yağmaya gittiği dönemde iki kişinin sadafeti diniyeyi muhafaza etti. <gülüyor> Kılıç kalkan malum şahsa karşı girişler. Mustafa Sabri Efendi, Ferit Kağan, andansız. bir de bunu Ahmet Naim ekleyebilirsiniz. Genelde tırsızlı kaldı. Süleyman Hilmi Tunahan, Allah rahmet eylesin. Medesleri kapatıldı. Kapatıldığı zaman, İstanbul'da, Anabolu'da 500 tane müderris vardı diyor. Hepsi hani uyumuşer iyiyede takır takır takır takır takır takır konuşan da konuşturmadanlardı bunlar. Herkes durdu. Gittim köpek bir yalvardım onlara. Ya yapmayın etmeyin gelin. Bak bu peygamda mesleği. Ekmek tekmesi değil. Ne oldu? Hani kutla yemot bulduk ondan sonra dirtan Allah'a kul gelmekdir. Allah bizim duamızı niye kabul etsin ki? Latemurunna bil sallallahu aleyhi ve sellem. Dininde bir matematiksel yapısı vardır. İslam'dır çok fazla <gülüyor> pragmatistir. Nasıl yani? Dindir ki şu, artı şu, artı şu, artı şu. Oldu, eşittir bu. Kulünken ablakın ve ebnakın inşa kadar. <gülüyor> ne görüyorsunuz? Ve tarabba suhattayla yetiyor Allah'a bir emri Sekiz şey Allah ve Resulünden ondan sonra da bu yolda çalışma ve mücedel etmektense daha hayırlı ve zevkli geliyorsa ve tarabba suhattayla yetiyor Allah'a bir emri ediyor. şey yok. ''Benim göndereceğim belayı bekleyeyim.'' diyeceksin. Adam onu söylüyor burada. ''Femezâ fâdâle ta'mâl eylül amrân âm Ne zaman ki medeni insanların da işleri gündelik yaşamın ötesine sarkar, o zaman ''İnsalafet'' çalışmalar peki nereye gidecek bu sefer? <gülüyor> <gülüyor> ya ma yani gündelik yaşamından öteye gidecektir peki ne o min tasarruf fi insani insan özelliklerine insan özelliklerinde tasarruf, yani insanın sahip olduğu hasaisi demek ki yer değerlendirme konusunda daha öteye gidecektir Nedir peki o insanın olduğu, e, temel e, hususiyetin ötesindeki mesela hususiyetler? ve i ve sanayi. Bill Gates diyor ki, şu an NASA'nın elinde dünyanın en kuvvetli bilgisayarları var diyor. NASA, Amerika Uzay İstasyonu. Houston'da bunu diyor. Fakat diyor var ya, benim elimde var ya, şu an ben NASA'dan diyor, 3 yılda öndeyim ben diyor. Ama o projeleri henüz diyor, yani devreye koyup da yeni bilgisayarlar iman etmedim ben diyor. Şu an ben üç sene diyelim mesela önceki bilgisayarlarımı satıyorum ben genelde. Ama şu an NASA'dan ben üç süt Yani bir takım gerçekleri anlamak için Affedersiz illa gavurum olmak lazım ya. O benim değerimle her türlü gavurdularından bu kadar ileri gitti arkadaş ya. Ben Müslümanım ya. Ben neredeyim yin pek? ومن تشوّف بفطرته كيم الله Teala'nın kendisini ihsan etmiş olduğu fıtrat gereği tamam mı temel yapı gereği göz dikerse nereye ila ilmi ilme kimu mentashawfa bifitrati ila ilim men neş'a fil köylerde kasabalarda orada burada dar efendim yani yörelerde. val emsar ama gayrul medeneti <gülüyor> yok tamam mı Kalmış dağların arkasında, hmm. dağların arkasında kalmış. Tem Temet ondan sonra medeniyetten bir haber şehirler, ha, köyler vesaire falan filan kesiminde e, doğup gelişmiş. Ondan sonra ilme diyelim mesela gereği birisi efendim yani e, <gülüyor> merak edecek olsa ama bu köylerde bu emsal gayrimedmetini bulamayacaktır. Ney? Eğitim, eğitim sistemleri vesaire. Yok köyde cami bir hoca se aha o peki. Allazi <gülüyor> huve peki. <gülüyor> Eğitim var ya, tamamen sanatsal bir faaliyettir bir yerde. Tamam beceri isteyen, özel bir gelişim istenilmesi. bu. Ee, şimdi günümüzde mesela yani her zaman söylendiği gibi bilgiye ve paraya kim hakimse dünyaya hakim. Köyde oturacaksın, bilgiye sahip olacaksın. Nasıl olacak peki? Bir arkadaşım vardı, kitap alacak, kitap alıyorum. E i̇şte neydi o? Kurtubi Tefsiri falan Ne? Tavsiye ettim, Al bunu diyeyim, lazım olur vesaire. Yok dedi, imkanım dedi. Yani e, gerek yok dedi. E, İhtiyaçlarında dedi, e, bakarım dedi. Peki dedim, bulunduğun yerde var mı? Ki ihtiyacını göreceksiniz kişide. Yok dedi daha sonra. Peki yani, kurdu bir temsilcilerine ihtiyacın hasıl olduğu zaman da etki şehirde istanma olmayacaksın bakmaya. Sen bittin arkadaş. Sen bittin arkadaş. Bugün elin gavuru, organ talistler, müsteşifler bir araya geldiği zaman, ha yarış yaparlarken birbirleriyle evet. demiyor ona, sende efendim işte Farabi'nin ağabeyin külliyatı var mı? Yok efendim İbn Sina'nın şu makul eseri var mı? Demiyor adam. Diyorlar ki sen de kaç tane yazma kitap? Bak Eynok adam nereden gidiyor? Ha, eğer yazmalarda diyelim mesela, müsabaka bitti. Ondan sonra diyor ki, sende diyor, matbu olmayan diyor, ve dünyada tek nesası olan diyor, şu kitabın diyor efendim mikrofilmin var mı? Veya fotokopisinin ikisi fotokopisi var mı? Adam öyle gidiyor. Fuat Sezgin dünyanın en büyük araştırma merkezini bir yerde Frankfurt'a buluyor şu an. Fuat Sezgin benim, Altbis'te bizim üniversite bir adam hadiste çalışıyor. O oldu oryantalist gibi bir şey oldu. <gülüyor> Dünyada İslam'a dair ilmi, akademik seviyede ne yazılıyorsa hepsini frankfurt oluyor. Fıkıhtlarına mesela ne yapacaksın? Yaraşını yapacaksın. Baktın, ettin vesaire birisi efendim yani ne oldu diyelim Yemen'de bir çalışma yapmış değil mi? Buradan takip Yemen'e. Bir çalışma oraya git. Ee, bakıyorsun bakıyorsun literatürde bedanlar çıkıyor karşına bir daha yapmış mı? Nerede? Tunus'ta. Haydi bakalım bir de adınıza gideceksin. Senin sağında mesela diyelim, o sahada, aracınca sağda on tane kedi tepe satılıyor. Ve onun gideceksin, senin partinin var ya. Fuat Sezgin on çalışmayı bana kurtulmamış. İslami, ailelerden ne kadar peki ilmi, çözüm yapılıyorsa adam hepsini ortaya dokunuyor. Almanya diyor ki, sana açık efendim yani yetki veriyorum diyor. Maliye Bakanlığı namına iki tane Alman'a, iki kişiye açıktan çek kullanım etkisi veriyor Almanlar. Birisi bu Türkiye, birisi bir Alman'a. Nereden ne getirtiyorsan ilim namına getir ondan sonra yeter ki sen bu işi edeceksin. Peki sen şimdi bu çalışmayı yapacağın zaman nereye gideceksin? Frankfurt'a gideceksin değil mi? Peki neresi gelişiyor? Neresi büyüyor? Almanya büyüyor. Artı, bir de Almanca vereceksin değil mi? Ya. Ne diyorsan adam? Adam sana ne söylüyor? Amerika'ya gitti bir dostumuz. Kütüphane'ye geziyorum hocam diyor. Böyle bir rap vardı böyle işte şarkı yaptı. Gidiyor da gidiyor. Bir çekti. Ne yaptı? Bizim Sadi Şirazi'nin Gülistan'ı diyor. Koymuş onu başa. Gülistan'ın ne kadar matbu nüstası var ise Metin hepsi orada diyor. Artı. Gülistan üzerine yazılmış ne kadar? Lügat. Ondan sonra şer, varsa Hepsi onun ardılıyor. Buradan tavrıya kadar. Geçemezsin sen haberi. Niye? Sen de iyiyim kafası Sen sadece bulduğuyla yetinen oh, bugün kararımız ödüyor ya. Yarabbi şükür diyen bedamsın sen. Hareketler güzel ama yarınlara giden yarınlara uzanan bir tarafı. Sen bittin arkadaş. Sen yoksun arkadaş. Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde yirmi milyoncu kitap var. Yirmi milyon. Bizim en büyük hatamız düşmanımızı akir görmemiz. Gör bakalım. Ne zamanı kadar? Şimdi durumumuzun dibine geldi. Adamın atış mesafesine girdi şu an. فَلَا يَجُدُ فِيهَا Böyle köylerde, bilmem nerede, yok ofta, yok bilmem bir işte kahta yok bilmem tilloda kaldın ondan sonra, böyle emsa kaybette tamam mı? Yani gelişim sağlayamayan bir yapasın icabında, ne olacak peki orada, ne yapacaksın ki orada? Yani o kadar dolayı değil ya, Mesela zat değil, sıfat. فَلَا يَجُدُ فِيهَا اتَّعْلِمْ اَلَّذِ وَسِنَعَيْنِ Niye? li السَّنَا يَعِينَ Sanat çünkü gayrı mevcud yok. Nerede fî el-i bâdvîl kemâ kademnâv? Daha önce söylemiştik. Çöllerde peki sanat ne haber? Vâdâ buddellâh peki onun için mutlaka lazım oluyor bu işin ne? Miner rihle. Seyahate çıkmak gerekiyor. Nereye? Yurda. Ki talibi Aha işte bu talimi elde etmek için nereye? İl-i de emsâr el-müstevhireti. Yani e, el-mütevhireti yani derya gibi olan tamam ilimde efendim yani yüksek e, seviyede birikim sağlayan şeylere gitmek gerekiyor. Şeff sanayi min el Ne gibi mesela? Ehl-i mesela gelmi yani çöllerde orada burada vesaire e, olanlardaki sanatlar gibi. Nasıl ki mesela o sanatların gelişimi için köyden çıkacaksın gideceksin başkellere vesaire öyleyse e, ilimde de peki ne yapmak gerekiyor? Fırlayacaksın efendim bulunduğun göre Nerede bu iş kralsa oraya gideceksin. Seyyidi Şerif Cülcani e, rahmetullahi aleyhi e, Gaz Beyzavi'nin e, ilmi hikmetten davali ve talihinin e, şerhini okuyacaktı. Şerhini yasan bir zat, Muharefşah müneydi yok galiba. Muharefşah işte ortamse de her hafta adam çok ihtiyarladı. Kitabı bizzat müellifini okumak için. Gitti, dedi ki ben çok ihtiyarladım dedi. Dolayısıyla <gülüyor> ki, ben okutmaktan aciz kaldım dedi. Ama bu kitabı benden dinliyormuş gibi okumak istiyorsan Mısır'da, Kahire'de bir talebe var bana gitti. Seviçeri o an. O zamanlar şey yoktu o yani üç atmınca yani metreler metreler falan yok. En fazla demet değilim, en fazla beygir değilim. Oradan kalkıyor. Ondan sonra işte İran üzerinden geliyor, Aksaray'a. Aksaraydan kırıyor kirişi, Hataydan, Sina çölü, vuruyor her bir şeye, bir e, İskenderiye'ye, oradan Kair'e vesaire. Üst tarafta sonra sonra bulunur. Kitabı okuydunurken de. Aynı yol geliyor. Konya, Bursa, Bursa'dan vın işte Ankara üzerinden geldi yere yüce bakıyor. Ne yapıyor bu adam peki? Kitabı nefhumunu orijinal olarak okumak için davranıyor. Bunların misalleri. Fatih Baladin'in Rehle Fintalabil Hadis diye bir kitap vardır. Şimdi yeni bir kitap daha geldi bu sefer, bilmem. Almış <gülüyor> olan lazım, lazımsa ama bir tane mi değil, iki tane mi bilmiyorum. Erreyle fî talabil ilm diye. Neler, neler, neler, neler, neler, neler, neler, neler. Burada şey var var. gerekiyor, Abbas al-Hadis ibn-Ebu'yi. Hadi şunu da bakın. Bukhari, Müslüm dilimizi, Ebu Davut, Seyyid İbn i Mace, ondan sonra Ahmed ibn-i falan filan. O. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dünyaya, dünya nereye gittiler? Önce nereye? nereye? Oradan nereye? Oradan nereye? Oradan nereye? vesaire vesaire vesaire vesaire. <gülüyor> Hele de Ahmet Vay anam vay, vay anam vay, vay anam vay. Niye peki bu? İbn-i Hamd'un kaybıyı söylüyor. Oturduğun yerde gelişme olmaz oğlum diyor. Niye olsun diyor. Vate bir makarrar nâgûn. Bak anlattığımız isem bir değerlendirmeye tabi tutuyor. Bunu uygula. Nerede? abi ha, hadi bagdad ba'da ve kurtuba kurtuba ve kayrawan kayrawan ve basra kufa bakra ibni haldun deki ne zamanken yani olan efendim bagdad kurtuba kayrawan basra kufa lama kethru umranuha sadr İslam. İslam'ın bidayet hallerinde değil mi bak bakayım burada diyor hıh vasabat fi al-hadara medeniyet orda mesela el gibalasına Ha, ulaştığı zaman en iftira yakaladığı zaman bak oralar diyor? Kif ezharat fiha bir harilim ilim deryalar orada nasıl yani yoğunluk kazanmış? Nasıl keskin bir kesafe dönülmüş? Vatfennanu <gülüyor> fıstılaatı eğitim esnaf ilim değişik değişik ilimler değişik değişik terimolojik çalışmalar vesaire kısalar şunlar bunlar vesaire bak bak bir gör? Vastin bakın mesele ilm alfunun biliyor bu konularda her türlü fenlerin elde edilmesi, birçok konunun istinbat vesaire falan falan hatta öyle oldular ki buralar arbao yani zaido hatta arbao olan müteakdirim daha önceki mesela e, insanları kartuklular wa e, fatu al-muteakhirim daha sonra kendileri ekler geçtler antefabku al-muteakhirim yani ama buralar var ya buralar, hey gidi hey, hey gidi hey, buralar var ya, ben bu Endülüs'e çok merak etmişimdir. Evde şimdi Endülüs medenet tarihi üzerine yani epey kitabı var, bir tanıvası oldu ciddi ki. Endülüs'te ilim bu tefsir neydi Endülüs'te, fıkıh neydi Endülüs'te ondan sonra, hadis çalışmaları, lügat çalışmaları vesaire, ayrıca mesela tefsir seviyesi neydi Endülüs'te, 13 bir kitap var. Özellikle Rusya'yla çalışıyorum bir kitap. Ondan sonra neydi? Ee, yeni bir çalışma aldım yine. Ha şey, sadece ve sadece e, Fransa, Endülüzi'yi işgal ettiği zaman 1 milyon ciltlik yazma kitap yaptı. Son onda ile kafaları dang etti. <gülüyor> 26 tane seni, 24 tanesi ve Sigrid Hünke'nin de aynı istikamette beyanı var. Diyor ki o 24 tane kitapla bugün biz Avrupa'daki şu anki medeniyet seviyesini kurduk diyorlar. 24 tane kitap eğer Batı'ya bu kadar seviye o 1 milyon cilt kitap belki. Bunlar hepsi belki evet içinde mükerrer olabilir vesaire. Ama her mükerrer kitapta mutlaka artı yeni bir şey vardır değil mi aslında? Fransa'dan Arduda'dan bir sürü talebe geldi şey ya nedir? En büyük medreslerinde okudular vesaire. İbn-i Meymun gibi mesela. Ya bunlar hoş yani Arduda toplama gelmediler oraya. Senin peki ilimlerine bak bugün meslemeye geldiler. Sen hala meseleye at gözüyle bakıyorsun. Hala olaya. Ondan sonra nedir? Şöyle her tarafı kapalı efendim bir kapıyla. Öbür tarafından bakıyorsun gibi bir halim var. Veya bu dıcandan ödesindeki adamı görür gibi görüyorsun hadiseyi sen, <gülüyor> sen, sen yoksun akademisyen, boşuna kurmuş, sen bittin akademisyen, senin iç organların satıldığı, tamam mı? Kime? Avrupa hastanelerinde, kalp yetmesinde, ciğer yetmesinde görmek üzere olan adamlara satılıyor ciğerleri. Eğer sen var olsaydın, var olsaydın hiç kimse sana böyle sulanamazdı. Çalışmadan onlar çok iyi biliyorlar. Ama misin şey sen pazarlandı. Ben kazanalım arkadaş. Ama Allah dedi ki umut kesme. Tamam mı? Onun için gideceğiz. Gidebiliriz elbette. Dünya ilk defa sıkışmıyor. Ve lamma tanaakasa umranuha, zaman ki bu ülkelerin var ya ondan sonra medeniyetleri eksilmeye başladı. Wa safarra sukkanuha, ifzarra yani teferraka ve ne zaman ki o ülkede okuyanlar, o oturanlar, o ülkenin peki sakinleri, sağa sola kaçtılar andan sonra, ee, bu ilim ve medeniyetin örtüsü var ya, halısı var ya, dürüldü gitti. Ee, Üzerinde bu, ne kadar ne varsa yani, işte gelişmişti şu bu vesaire falan filan, hani şehir hareketlerinden vesaire falan. Cümleten alayı gitti ki, bir şey kalmadı. <gülüyor> Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de bu da Aleyhisselam'ın kalmı için. Mevla diyor ki bir rüzgar verdim, öyle bir yıktı götürdü ki diyor, kendinden tağınabil elmsi. Bir rüzgar gelmeden önce orada hiçbir mahluk oldu diyor. Öyle oldu e, sağa gitti. Saat gitti. İntavazâli kerâm, bisavbimma aleyhi cümleten. Ve fukudel ilmu bihâ. Artık bu ülkelerde var ya, ilim milim ne âlisi sen bitti artık yani, ve tâlim. Al sana çetik Irak mesela, kırak <gülüyor> bundan sonra neyi yakalacak belki? Gelmiştir. Veya Irak paralelinde durulan ülkeler. Şu an Amerika'ya 500 milyar dolar borç. Ben geldim diyor seni sandımdan kurtardım diyor. Ben burada armut topluma gelmedim ben diyor. Hiç halka petrol vermezse Hasan Basri, petrolü Amerika çekse efendim 50 yıl da borcu ödeyemiyor. E peki işte bunun faizleri olacak tabii. Ve bu gavur 500 milyar doları bir anda verse genel almıyor. Birden almıyor. Taksitle bağlayacağız diyoruz ona göre. Bak IMF Türkiye kredi veriyor. Kim taittik sıkacağız kemiklerimizi, bunu ödeyeceğiz vesaire falan filan. Ne kadar mesela? Değil, şey, şu an iç borç dış, dış, dış borç 360 katrilyona dayanmış şu an. He peki yani 200 milyar doları aştı şey, dış, dış, dış borçlar. Vereyim sen 200 e, milyon dolar, milyar doları siles abi diyor, yok, yok diyor. 5 milyar dolar, 5 milyar dolar alacağım. Birinci mesela 5 milyar dolar aldı, öbürünü bir dakika seneye. Veremiyor musun gibi seni değerlendirip o 5 milyara ve diğer 5 milyarlarla gecikme faizi buluyor. Nasıl kurtacaksın peki? Bittin Selma, bittin oğlum. Dünya gelirken Amerika'ya yüz bin dolar borçla geldisin Kimse Türkiye'de hürriyetten basit Hepimiz köleyiz köle, köleyiz köle. Eğer yemek, içmek, gezmek, yan tozma, hürriyet diyorsan, kedi köpek bizden daha Evet. و لما تناقص عمران و باب زعر سكان وان تو ذلك البساط ذلك بما علي ülkeler yıkıldı belki ondan sonra ilim <gülüyor> diyelim mesela örgüsü halis ta peki dürüldükten sonra üstündekilerle birlikte fakat el ilm biha ta'lim ne ilim kaldı ne ta'lim kaldı wentekala <gülüyor> ilim de tarih de göçtü gitti ile gayri amele misar istire pasyon hareketleri bu dönemde neler görüyoruz? Neyi? Ennen ilme ve ta'alime innem o bil kahirâ. Kahir edilir. Bil bilet-i Mısır'a. Peki yani. Niye? Lima çünkü enne umrâneha, bu efendim yani kahirenin medeniyeti var ya, mustabhirun, derya Ve hadaratuva, ve hadarataha, ondan sonra medeniyet mustahkemetun. Olduğu güçlü. Muz-u âlâ alt minsinim binlerce yillardan beri, değil mi? Eski Mısır medeniyeti meşhurdur. Şu an mesela diyelim işte 5 tonluk bir taşı kaldıracaksınız, değil mi? E, kuvvetli bir kullanmanız gerekiyor. Eski Mısır medeniyetinde öyle tanrıklar vardı ki böyle bir efem özel bakış tarzı var böyle. Yani bir yerden nazarı kimya dersin özel intabıyla. Adam şöyle taşak bakıyor böyle. Hmm. 10 metre yukarıdaki yuvasına taşıyı yerleştiriyor. Bakın Firaun'un mesela piramitlerine o kadar büyük taşlar peki. nasıl kaldırdılar nasıl nasıl kondurdular ya 20 metre 30 metre yukarıya peki. Bak işte bu ne işti peki? Bak bugün hala anlayan Bazı yönlerden biz onlardan ilerdeyiz. Bazı yönler onlar bizden ileride. Bermuda üçgeni ne? Kuzey Amerika'da Granma takımadılarına orada, denizde bir mıntık orası. Bir gemi geçsin, pışt aşağı çekiyor gemi. Uçak geçsin, vırat aşağı çekiyor dedi. Ne ya burası ya? Süleyman'a kütüphanesindeyim, bir arkadaşım vardı. Ee, şimdi Kazakistan'da Petroloca'nın ee, şey oluyor, adam oluyor yani üniversiteyle, bırakacak kendisi, Salih Çayni diye, Ersun'da. Dedi ki Bayram Hacı'nın ne gördüm biliyor musun? <gülüyor> Bizim ejetan postumunda ne diyor adam dedi, diyor ki biz dedik herkese bittik şeydi. Berunda işkence oldu yani. Bu final hala onun ne oldu peki değil. Nasıl bir güçlü kuvvet var ki orada böyle, yani evet. seni sıfıra çekiyor böyle aşağı. İlmiz simya adam diyor, yapılmış olan diyor bir ilaç içirdi güzelce şey ciddi adam. Bu ilacın tesiri altında solunum yapma imkanımız olmuyor denizin dibinden diyor, böyle yürüye yürüye yürüye yürüye yürüye, yürüye, yürüye gittik diyor. Orada şöyle şöyle, şöyle şöyle şöyle şöyle bir yerde. Bunu baz kim nerede? Onlar peki. Şu an ne oluyor mesela? Bir matban makinesi var. Dedi. 45 dakikada mesela 500 gün basıyor. Onda o yoktu. Burada bu var. E o zaman neydi mesela? Buradan fırlattın peki. Geleceksin mesela Hindistan'a Üç ay yürümen lazım, veya beş ay yürümen lazım. Nereden kaldı? Bana beş ay yürüdü. Beş ay, o da şeyde, balıktan şeyde, deliğe. Eyvallah, e biz gittik, de, uçak yok. Gitti. Onda uçak yok diye bende uçak yok. Yani bakıyorsun. artı ekster, kapat uçaya. Fakat şeyleri farklı, lambastları farklı, renkleri farklı. Eyvallah, peki. Ha <gülüyor> buralarda belki lüma an umranun mustabhiru ve hadaratu m mustacheimaton muzalaf bina sinin fas tahkamat fi sanatlar burada çok kuvvetli va değişik değişik birden oldu hemen cümlet ya bu yani gelişim gösteren sanatlardan bir tanesi de hedefle git talimun ilim. Öykü ondan sonra وَحَفِزَهُ Bu durumu destekledi. Aynı zamanda وَحَفِزَهُ وَحَفِزَهُ وَحَفِزَهُ وَحَفَزَهُ وَحَفَزَهُ وَحَفَزَهُ وَحَفَزَهُ وَحَفَزَهُ Bu çağlarda meydana gelen bir şey var. وَحَفَزَهُ وَحَفَزَهُ Yani son 200 yıl içerisinde orada bir gelişim oldu diyor. فِي دَوْلَتِ تُرْكِينَ Türklerin devleti min ibni eyyub. döneminden peki, e, ne var, e, var ediyor, diyor. E, ve, ve ondan sonra yani gelen zatların e, döneminde orada bir bir tür var diyor şeyde. Işte, işte Mısır'da falan filan. Ve zelik, peki nasıl bir orada bulunması ondan sonra bu ilmin ondan sonra desteklenmesini de temin etti. Şöyle diyor. "Ene umara'e Bu Türklerin emirleri var ya, komutanları vesaire. Kendi devletlerinde belki yahşamına korkuyorlardı. Adeta sultanıyım. Devlet başkanların düşmanlık yapmasından. Kime karşı düşmanlık yapmasam korkuyorlardı. Bu Türk emirleri var ya, Kendileri bu dünyadan göçtükten sonra onların evlatlarına peki zümletmelerinden korkuyor Türkler. Eee ne oldu peki sonra? Niye peki? Çünkü bu devlet başkanı sultanların peki, bu Ümara ve Trak'e var ya, üzerlerine ne vardı? Yani onları onları, onları yapma yeddi ve selahidi vardı. Değil mesela Türk emirleri ne? İşte şeylerin valileri gibi ma devlet başkanı Türkiye değil. Peki oradaki devlet başkanı demek olan zat demek ki sağda solda emirlik yapanlara icabında ne gibi bir olarak kullanabiliyor? Ondan sonra evli olarak kullanabiliyor. Şimdi bir bu durum var bir de Huluma yuksha min ma'atibil meliki Türk var ya bu Türk emirlerin devlet başkanı efendim ve muamelin jemise, nödül ateb, yani ateb Yani bunlardan tekiyim benim zürriyetime e, ölüm efendim gelme korkusu nu taşıdıklarından dolayı. Yani biz bu dünyaya göçtükten sonra bu devlet başkanı ne yapacak ki, ne kadar Türk emir varsa bunlar anasını alacaklar. <gülüyor> Korku diyor ediyor Türk olan emirlerde bu sefer. Ve nekevâtihi, yani zahmet, tamam mı? Benim zürriyetime zahmet çektirir bunlar vesaire. Türk emirleri kendileri bu dünyadan güçtükten sonra evlatlarımızı efendim, yani sürüm sürüm sürümdürebilir devlet başkanları. Böyle halleri var diyor. Ne aldım, neler zorluyor ya. Sonra ne oldu peki? Kesteksel uû min binâ ilmedârisîn Türk emirleri, Türk komutanları bu sefer haydice medrese kurma teşebbüsüne giriştiler. Eğitim kurumları kuruyorlar. Estekferu min bina al-madaris wa al-zawaya takliru wa fatikin wa rubut rubut jamr ribat wa al an sonra ben karargahlar senin anlayacağın belki kaleler vesaire falan filanından sonra bunları yapmışlar wa waqafu alayha bunlara vakfetmiş vakal al-mughillata etmişler ben yaptım mesela ne Diyelim işte, e, Osmanlı medresesi diyelim. Zeynep İbni Abdullah medresesi yaptım, tuttum, ne yaptım peki? Falanca yerde bin dönüm arası oraya vahfettim ben. Tamam mı? Tamam. يَجْعَلُونَ <gülüyor> <gülüyor> Bu ağa, evgav-ı var ya, o eğitim kurunları, kurunlarına tahsil ettikleri vakıf yerler var ya, tamam. Oralara tayin ettiler peki, oralarda شِرْكَمْ <gülüyor> Yani hissaten. Evlatlar için var ya, belli bir oran, o gelirden belli bir oran yiguldihim, kendi çocukları için. Oran kuruyor tesisi, tamam mı? On, mesela Sultan Fatih ne yapmıştır? Kurmuştur Fatih camisinin medreselerini. Bu sefer efendim, Perşembelerine de vaktisi var Sultan Fatih'in. Kanun İstasyonu'nun vaktisi var. E İstanbul, buradan da çatalacak kadar vakıftır. E, hatta ecdad zamandaki isim vakıf şehir İstanbul'dur. Perşembe pazarı, ondan sonra, Yok bir annanna martıcılar. Yok bir gan neresi vesaire... O <gülüyor> oranın geliriyle, oranın geliriyle ne oluyor peki? Oradaki ulum istifade ediyor. İnsanlara muhtaç etmiyorlar. Tamam mı? <gülüyor> Amca bana para vere misin? Benim anneme mesela. Yok, ilmin şahsiyeti var. Öğreniş şahsiyeti var. Hoca, milletin sırtında tabut değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakir idi allah Teala, Hazreti Şehir Validemiz onu nasıl belirdi? Onun ticari filoları vardı. Allah-u Teala, İslamiyet'i yayma noktasında peygamberin muhtaç olduğu, peki, bonkörü ne yaptı? Hazreti Hatice'yi ona vermekle kapattı. Eğer Peygamber Efendimiz Kureyş'in kodamanlarına gidip para isteseydi, ne diyeceklerdi? Ya ya, sen oğlum, torunum çıkardı peygamberi. Ya oğlum, çocuğum, yani sen bizim desteğin değilse zaten adam olduğun, büyüdün, geliştirin. Bırak güç çakamızdan ya! biz idare et ya vesaire diyebilirlerdi. Nevle maddi konuda Resul eklemiz davasıym, kuryesi kucana atmadım. Bana bir hanım nasip etti. Bak Allah işimizi güzel koyuyor. Şeytan nedir ya? Bakın mantığını görüyor musun? Ha, artı artı dev, daha devletin, işte bizim yani Türk padişahları Osman bazın yapmam diye milletin mesela kurduğu vakıflar vardı. Sadece talebenin kitap paralarını karşılayan vakıflar var. Evdeki hizmetçi kızların kırdıkları tabakladım bile. Asfaltını karşılamakları vardı. Arkadaşlar asfalt yoktu, topraktı yollar. Adam balgam atıyor. Balgam bakanlara peki vahşet vermesin diye o balgamların üzerine kömür tozu, kireç tozu döken vakıflar vardı. Kışın karya yağar, kışlar biraz şiddetliydi. Ayağ, Amasya'da ormanları bilmem ne, Istaran ormanları mesela oradan hayvanlar ayı, domuz, bilmem ne vesaire, kurt, tilki, çakal, torsuk, neyse, inerli milletin malına canla zararı verir diye. Hayvanların yoğun olduğu ormandaki bölgelere leş bırakan vakıflar vardı. Hayvan orada besleniyor. Yeni bir şeher kimsenin, efendim, ona vermiyor. Bu sene kış biraz iyi falan gitti, ondan sonra Konya'ya kurtlar saldırdı. Van'da kurtlar saldırdı vesaire falan. Vakfın mantığı çok büyüktür. Çok büyüktür. Bakalım orada ne yapıyor yine? Bir yerde, yani ilmin devamı için, ilmin devamı için peki, yani vakfi faaliyetlerle izlemek gerekiyor. Masonlar ne yapıyor? Huzuruna çalanlar vakfı diyor. Piyano, piyano çalanlar vakfı diyor vesaire falan filan. Öyle gösteriliyor. Saksafon çalanlar vakfı vesaire falan filan. Ama o tabela altında, adamlar Masonik yoğun, ber, o tariyen faalite getiriyorlar. Meşevket ile ilgili hep yazıyor. Diyor ki işte İsmet İnönü Mustafa Kemal bile Masonlara zıttı diyor. E, o Masonların her şeylerini kapattı diyor. Locolar diyor. İsmet İnönü diyor vesaire. Atatürk bile diyor yani. Masonların yakasını zirkledi gibi işte şimdiki kemalist geçişkenler işte masonleşiyorlar. Hem de Kemalizmi eee iddiren düşünüyorlar. ne perdesinden Aslında şimdi, şimdi Mustafa Kemal'in zamanında efendim e, bütün vakıfların kapatılması efendim kardeşler. Devletin kapattığı vakfı bir daha kurma imkanı yok. Devletin kapattığı derneği bir daha kurma imkanı yok. Aman Paşa, bir iki gün önceden bütün Mason derneklerine haber gönderdi. Biz değiliz, siz kapatın ki, daha sonraki yıllarda aşma imkanınız olsun. Tamam. Bak, bir kayıt, bir kayıt eksikliğe Mustafa Kemal'e rahmet okutuyor. Kapattı vesaire. Ama niye kapattı? Yaşanmasına efendim kendinize bir için. Din, şeref, dil, de tarih. Din, dil, tarih, bu üç ilimden mutlaka camiyaya olmak lazım. İslamdan almak lazım. İslamî mücadele aksesuarı bu üç ayak üzerinden kuruluyor. Din, tamam, o gün işe gideceğiz, eyvallah. Dil, şakır şakır bir Türkçe. Allah'ın bir de tarihi. Kur'an'ın yarısı tarih ya. Tarihi nedeni ağır ve nedeni ciddi bir uğraş olduğu ve gerek olduğunu görmek istiyorsak. Falsal İbn-i kalitesi. Hepsini okuyacak imkanımız ve zamanımız, yani şüpheliz hiç olmazsa ilim noktasında yani, İbn-i Haldun'dan biraz onun çeşmesini çendi buradan gidiyoruz. Diyeler tarafı böyle. Ama o ilim bazı, yani ilim efendim, ekseni değil o. <gülüyor> Siyasi olaylarından sonra uluslararası ilişkiler, bilmem ne, kavgalar, savaşlar falan, bu da Ceren'in ilahi kanunları ne oluyor, ne gidiyor vesaire vesaire bunlar. Ejdat zamanında, Topkapı Sarayı'nda, vezirler ve sabır birlikte ahiyan hepsi orada. Muhammed diyor ki, Kârata, i̇bn Haldun'un mukaddimi sergim, orada mutara duruyor diyor. Osmanlı'nın devlet siyaseti, uluslararası siyaset politikalarını belirlemek için. Ümit Meriç, ondan sonra Hamler Cevdet Başar, üzerine yapmış olan Doctor dizinde, dipnotta hamlardan biri naklediyor. Ya İbrahim Cem, ve vakfı ona alaflkatı Muglle teyzenin fiya şirken ibldeyim. Yanzuru alayga, bu şey var ya çocuklar, o vakıflara var ya, denetimci oluyor, kontrol altında oluyor onların. Ev <gülüyor> Yusuf Duminyha, oradan ne yapıyor bir şeyler diyor vesaire. E diyorlar ki oğlum bak ben buraya vahf tamam mı? Bu mütevelliyetin başkanı sensin diyor. O kadar. üstelik de yani bu e, bu, bu zat, var bunların çocuklarında kendilerinde vesaire ne var peki? Galiben genellikle mineral <lab> <basit> cünühi mineral ilmiy yani mineral yani, yani, yani, yani, yani, yani. peki mail var nereye peki mail var? ondan sonra ila hayire ve salahi hayır vasıflatı yapmaya ondan sonra psikolojik olarak bir defa öyle yetiştirmişler bizde de öyle bizim evlat zamanında bir koca karın iki odalı bir, bir ev olsa birisi fazla ise giderdi vakfata başvurdu, evladım derdi benim iki tane odam vardır derdi bana bir tanesi yeter bir tanesini ifakire vakfettim derdi Arayın, ifakire bunu vereyim derdi makibi orada Türkenehalb diyor. Del cinah ile el hayr ve sıla'ye ve dimas-ı ucur ondan sonra temasen yani bir şey alamak istemek demek. Ve dimas-ı ucur yani ejd elde etme. Ye efendim meylleri vardı fil makasidi ve ef'ali. Hedefledikleri, istedikleri fiilleri ha yerine getirince zaman Allah'tan ha ha muazzam beklentileri vardı. Burada şimdi var ya, burada İstanbul var ya neler neler neler. Yirmi vakıf vardı İstanbul'da. 26.400. <gülüyor> Cami, medrese, han, hamam, çeşme, sebi vesaire. Peki şu an sadece mevcut olan yedin beş yüz lira. Eee küsur hepsi yıkıldı Hepsi yıkıldı Hepsi yıkıldı gitti. Hepsi yıkıldı gitti. Şey kaldı. Ama biz alakalı iyi göstermeyince اِنَّ اللّٰهِ لَيَزَعُوا بِالْسُلْطَانِ مَا لَا يَزَعُوا بِالْقُرْآنِ Tartuşi Sirac-ul-Muluk'un da anh Allah bir milleti eğer Kur'an'la yığalamazsa, sohba yığalara diyoruz. O zaman radıyallahu anh'ın ağzı damla isimli, rinyani. Bu bize söylüyor. اِنْ اللّٰهِ لَيَزَعُوا بِالْسُلْطَانِ مَا لَا يَزَعُوا بِالْقُرْآنِ O ki, o ki sen Kur'an'la وَلَنْ تَجْدَ لِسُمْتِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا لِقَانِ لِلّٰهِ تَبْدِيلًا Değil O ki Kur'an'la, ha, adam olmayacaksınız. Puh! Hadi bakalım. Ver bir zalimle bir sopayı, çak. Bunları sırada ya. Allah'ın cemini. Esat Efendi'nin Osmanlı tayine bakın. Esat Efendi, 1820-26 yılların arasında İstanbul'da medenekleri olaylar. Padişah'ın ısrar etmiş olduğu fermanlar vesaire Onlar üzerine koymuşlar. Ezanı Muhammed okunuyor diyor, millet mazeretsiz yere diyor, canlıyı gidiyor diyor. Yıl 1820. Paşa 1880'e doldu. Kaçım var? Işık var. Artık diyor, ezanı koyuyor, bugüne canlıyı gidiyor. Osmanlı Devleti'nin yıkılması kaçınılmazdır diyor. İş bitmiştir diyor. Başka örnekler veriyor mesela. O da ne çıkıyor? Camide saf tutmayan bir milletin devlet kurma hakkı yoktur. Cemaatle de namaz, devlettir. Cemaatle de namaz, devlettir. Cemaatle de namaz, devlettir. Devlete hakimiyet, cemaattan geçiyor. Nama Rabbani üzerine vura vura vura vura vura vura yaptığı temeli bir tanesi de budur. Namazların cemaatleri edası. Ne oluyor? Bilmem. Allahına bana bakıyor. Ee, ondan sonra peki? Yapıyoruz, ediyoruz vesaire falan filan. İsmet diyor ki, hocam bir adamı tıkamıyorum diyor ya vesaire falan. Tıkamıyorsak yani karşıda hani sey aramaktan çok kendimiz aramızdaız mı? Ne budur? Biz askerdeyiz değiliz ondan sonra. Haberlerin bildiğinde da vardır yani. Belki bir biraz evliyalar gözüküyor ama eşkıyla daha fazladır. Benim dedim ki tabii şeydi. Ruslara karşı rabbzanda. Demek ki uyumdan suyun bir şey var yani. <gülüyor> mı öyle inandı bana komutanlar Şene efendim yani gözüne batamadı. Bata eğitim yerine silahları bile çatardık öyle. Adedan cemaatle namaz kılacağız. Eğitim yaptığımız sahada cemaatle namaz kılmak İmam da bendim. Ondan sonra hadi bakalım şeyde nedir? E, der koridorlarda falan filan sence deysen battaniye ise hadi bakalım Allah! Teala o krallığı kurtar. Fakat bu vakit mesela işlerimiz için ikimde yıkıldık. Neref teccali koyuz bir kenara. Bu vakit bakır teccalar üç düş gitmiş. Ara ara yok. Ulan bu işte bir şey bitiriyor. Hadi bakalım bu sefer battaniye sallamıyor namazda. Battaniye sallamıyor, battaniye mesela. E ondan sonra ulan gidin sağdan soldan kolik falan bulamam. Açalım kolik kartları, bir vakit ödeyeceğim. Bir vakit ödeyeceğim. O da bu işle gitti mesela. E ne yapacağız peki? Çıkarılan parkalar bu seferinden sonra. Parkanın üzerinden kırıyoruz. Namaz kırıyoruz. Bugün içtimada, Tavuk kumdana dedi ki, oğlum dedi. Cemaatle namaz dedi, devlet şuuru demektir dedi. Türkiye'nin devleti, devleti içerisinde olamazsın. Adamlar niye takip ediyor? Sen ihtiyarı okuyorsun orada. He. Ee, ondan sonra cemaatle namazın fezaili veya da işte Şah-ı Sünnet okuyorsun mesela falan filan. Onun mantığı var arkadaş. Onun mantığı var arkadaş. Orada ufuk lazım. Ama evet. Hocalık ibare aktarmak değil. Hocalık buğdayı buğday olarak elde etmek değil. Hocalık buğdayı una çevirip undan ekmek yapmaktır, simit yapmaktır, poğaça yapmaktır vesaire. Mustafa Sabri öyleydi. Onu zaten ulema yaptı değil ı bir de Bugün Hazis'in yapacak bir çalışma yok diyor i̇mam Tefsir yok yani. Ee, niye? Hepsini senef yaptı ama. Fıkıh diyor. Hala baki de diyor şey, nasıl gidiyor? İnsanlar efal, ahl, amal, teceddüt teceddüt teceddüt tecdet olsun. Masal yeni ni haller, yeni peki, tavurlar, bunlar hüküm bekliyor peki. Bu diyor, Arap dil ve dövretin yapacak bir şey abi gerek yok. Evet bazı olur biraz şeyler vesaire ama temel yani e, çalışma diyebiliriz işte bir şey gerek yok. <gülüyor> Sen şimdi peki hadislerin rabileri nedir mesela işte gerbettadeli ee, noktasında kalitemeli vesaire hadine kadase bir araştırma girelim. Yok arkadaş bunu yaptıymış zaten. ZB'ye şimdi süpürük, zaten. İsa, Sana ne gerekiyor peki işte e, elifle adı başlayanlar falan işte böyle yapalım. B adı B ile başlayanlara bir liste yapalım. İşte C ile başlayanlara bir liste yapalım vesaire. Kaldı ki onu da onlar yapmış peki. E ne gerekti peki? İşte bilgisayar baskılı yapalım. Sana o kal işte. Ve sen diyorsan ki onların yapmadığı çalışmalar. Hüseyin Atay burada konuşuyor şeyde bir sempozyumda. bu Hanife diyor yani hadis bilgisi zayıftı diyor. Yani ben onun daha kuvvetliyim ben. Çünkü benim de Concord var diyor. Harimuzun muhakkuk var, hadisin nebevi var diyor. Onda yok yoktu diyor. El mürajib el hambele adabı mufti dan istekti sende diyor ki Ahmed el Hanbel'e soruyorlar, ebu Hanife fedaa veremiyorlar. Niye sordu mu soruyor ya Ahmed el Hanbel. Diyor ki hadiste zayıf çünkü ebu Hanife. Ahmed el Hanbel diyor ki 500 bin hadis ezber Mekke'de diyor ve diğer 500 bin nende maalan, mana haber var mı? Maante diyor. Ben et demiyorum. Maante. Sen ne cidden? Oluyor musun lan sen? Yani Ebu Hanide'ye ağzını alamazsın demişti. Vatisi itisine karıştı, sapla zamanı ne karıştı, içme suyunu, kamizası suyu ne karıştı. Ha burada şimdi bir tanemiz efendim yani bir yerde bir şey bulsak, ondan sonra veya kimsenin yapmadığı bir çalışma yapsa Oğuz ağasından geçiriyor. Allah'ın şu olur, budur, ne vesaire nedir ya? Yani? Mustafa Sadık Rafiye, Tarif Edebre abisine diyor ki, Firuz her akşam yatmadan önce 200 kelime ezberlerdi ve böyle taktılar. Buhari dersine gidiyor, ders dinliyor. Ders dinlerken böyle, işte lakayt hareketler falan. Arkadaşlar diyor ki, ya Firuz Abadi, ne yapıyorsun? Buhari okun ya, ondan sonra. Hoca yarın dersi söylerdi. Ha, nasıl? Kıyamazsan ayı bu, şu bu vesaire. Haa, işte taktıyor Firuz İkinci gün gene aynı, lavabo hareketler vesaire, gene arkadaşlar yıkar, taktığı yok vesaire. Üçüncü gün, yaa, virüs ağabey, ne yapmıyorsun sen ya vesaire. Ulan siz ne diyorsunuz? Başımdan bir üç gün önce okudan dersi diyor. Bütün hadisleri yazı bırakıyor. Buhari diyor da okunmaz diyor, Buhari diyor. diyor. İmam-ı Nebavi'nin Buhari okuyacak olan insanların kaliteli, kariyeri ne olacaktır? Üzerine ben de bir kitab var. Parmak kalın Buhari'de Kader Resulullah diyecek olan bir insanın belki kariyeri sevgisi mantel edesi ne olacak peki? Onun üzerine konuşuyor. Bugün hiç kimse Buhari okuducak değil diyeyim. İmamın dediği göre. Abdülhaillet diyor ki, Buhari'yi on kere okudum diyor, on birinci kere resimde okudum diyor. Burada bir mesaj var arkadaş. Niye? İşin içinden var Peki Türkler gibi böyle bir adamlar yani, hayır hasenatları bilmem ne işte niyetleriyle yaptıkları işlerle yani ecrül mesubat seyahat elde etmeye düşkün insanlardı bir kaldı rahim e, e ne oldu peki bu anlayış neticesinde tekeffüratul evgâfu lizzâlike bu yani hadiseden dolayı bu meskûrden dolayı vakıflar çoğaldı gitti ve azumatul gallâtu gelirler felvel fel fevâidu aynı manada ondan sonra mali imkanlar falan güçlendi vesaire ve deturattul bilim eee ilimce talebeleri arttı gitti ve muallim u alimler <gülüyor> vesaire bikesteti ciraiyetin belki minhha o vakıflardan elde edilen gelirlerden dolayı. Evet. ücret demektir. Çünkü bugün Arap Türk düşmanlığı Ulan bugün oralarda eğer bir kalallah kadrosu denebiliyorsa, bak adamların ortaya bir icraata bak. İngiliz politikaları maalesef tuttu. Araba Arap milliyetçiliği, Türkiye Türk milliyetçiliği, ırkî ve efendim, taassuda dayanan belki politikalar bugün sefer veriyor. Orta ilahtamu ileyhâ. Peki buralara ondan sonra ennâsu insanlar gelmeye başladı bu. Mısır, Kahiret ve o beldelere vesaire. Bir bileyim minel hirâk vel mağrib. Ondan sonra Tunus. <gülüyor> ben de şimdi Tunus'ta yapılan, yani bundan 100 sene önce, 200 sene önce de okuran derslerin programları var. İki citalinde karton kapattı. Aşağı yukarı 30-40 yıl önce basmış bir kitap. Bir tane bulmuştu olan muhafız orada. Aldım. Bakıyorum oraya, şarlakay diyor. Fasada mani diyor, mutawel diyor. Maghrib'de fasta. Bak, nasıl gitti öyle peki, tat tat tat ta zanik ta defa? Oradan geldiler Kahire'ye. Orada peki Türklerin tesir vücudu programlar peki oraya gitti vesaire. Daa, oraya. oraya gitti şimdi. Şey. Doğunun pekiydi. Normalde peki, orası kulağına uzak kendisine özgü, kendisine has bir sistem girişti veya o yörenin insanları <gülüyor> ilk tahtara okunamaz. Olur biter. Ona fakat بِهَا Bu Mısır benlerinde var ya, e, arttı gitti, arttı gitti ne? أَسْوَاقُ الْعُلُومِ اِلِمْ شَرْفَ وَزَقَرَ بِعَرْوَا Denizler dolu taşı diyor Mısır Allah وَاللّٰهُ يَخْلُقُنْ لَا Allah Celle Celle Buraya da hazırlamıştım ama yani her kelam men kalla ve telle değil mi?